Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Güzin Yalın'la birlikteyiz. Merhaba Güzin Hanım. Merhabalar. Aslında siz de eski bir Açık Radyo programcısınız değil mi? Evet, ben de şimdi sizden <gülüyor> e, mail alınca bir hesap yaptım. 10 yıl kadar program yapmışım Açık Radyo'ya. Ay ne kadar güzel. Baya bir <gülüyor> bayağı bir süre, ilk göz ağrımdır diyebilirim yani. Ne kadar güzel darısı başımıza diyelim. Aa, eminim <gülüyor> olacaktır yani şey insan nasıl geçtiğini fark etmiyor program güzel akınca bir bakıyorsunuz evet. e, ben benden sıkıldım dinleyici hala benden sıkılmadı durumu oluyor filan iyi gidiyor yani merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> e, Güzin Hanım'la bugün şeyler. gidecektir eminim. Evet, çok teşekkürler inşallah. E, Güzin Hanım'la bugün <gülüyor> iletişim yayınları tarafından yayınlanmakta olan... Ve kendisinin e, e, seri editörlüğünü yaptığı Ruhun Gıdası Kitaplar serisini konuşacağız. Çok da güzel adı Ruhun Gıdası Kitaplar. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o adından biraz ben sorumluyum. Onun enteresan bir hikayesi var. Ruhun Gıdası Kitaplar aslında benim 10 yıl kadar önce kurduğum yayın evinin ismiydi. Ee, hı hı. Sadece Yemek Kültürü üzerine yazılmış kitaplar yayınlamak üzere kurdum çünkü aslında Yemek Kültürü uzmanlığım var yani yaptığım iş açıklardığında da Yemek Kültürü programı yapardım zaten. Ee, özellikle kültürün altını çiziyorum. Dolayısıyla tabi edebiyatta edebiyat da dahil. Ee, ben uzun gıdans kitaplarda 10 sene kadar çeşitli dallardan götürdüm. İşte e, e, e, kurgu da yayınladım edebi eserde. Onların hep gerçekten edebi değeri olmasına dikkat ettim. Çünkü yemek biraz böyle popüler kültüre kayınca e, yazı da ucuzlayabiliyor. Öyle olmamasına dikkat ettim. İşte araştırma yazıları, sohbet yazıları, Osmanlı dizim vardı falan. Neyse belli bir 10 kadar onu belli bir yere oturttum. Sonra ben artık bu işten vazgeçiyorum dedim. O noktada Bizi... iletişim yayınlarıyla yolumuz zaten tabii tanış, Yani bildiğim bir yayınla tanışırız ediyoruz ama bu anlamda yolumuz kesişti. Onlar ya biz de hep böyle bir şey istiyorduk gel beraber yapalım diye bir teklif getirince uçtum tabii çünkü benim verdiğim içeriğiyle uğraşmaktı ee, ve yorulmuştum artık falan. Dolayısıyla olduğu gibi o dizinin adına orada numarası kitaplar koyduk. Evet çok güzel ee, bir isim. Yemek Kültürü dizisinin adı Ruhun Gıdası Kitaplar dizisi oldu. Aynen öyle devretmiş oldum. İsmi devretmiş oldum aynı zamanda yani. Şimdi de orada sürüyor. Epey ee, bir zaman oldu işte. Be, 6 kitabımız oldu herhalde. Güzel, keyifli gidiyor. yani. Ben seviyorum inşallah. Okuyanlar da seviyordur. <gülüyor> evet ben takip ediyorum. Başladığından beri eski kitaplarınızı da biliyorum. Özellikle Her Şey serisine. Tarçın, patlıcan. Onlar da çok güzeldi. Hayır, onu bilen birileri onlar... bulunca böyle çocukluğu seviniyorum. <gülüyor> onlar bana çok kıymetli çünkü. Onların hepsini oturtup ben kendim yazdım. Ay, çok güzel onlar. Benim hala kitaplığımda var. Açıp açıp çok bakıyorum sevindim. zaman zaman da. Çok güzel kitaplar. Ellerinize sağlık. Ee, şimdi biraz gözünüze, emeğinize sağlık alıp okumak da bir emek biliyor musunuz? O bizim için çok, siz de biliyorsunuz işin içindesiniz. En, en kıymetli şey okuyucu yani. Onun için aslında sizin elinize, gözünüze sağlık ee, Şimdi biraz kitaplardan bahsedelim isterseniz. Ee, iletişim yayınlarıyla ile çalışmaya başladığınızda ilk çıkan kitap Osmanlı Hanımları Mutfak'ta oldu. Evet. Ee, o benim bir şeydi. Morgad kitaplarda başlattığım bir şeydi ama iletişimde hani çok benimle aynı fikirde oldu. Onun için sürdürmeye karar verdik. Osmanlıca yayınlanmış olan yemek yazılarını ama ne tür olursa olsun arşivleri taratıp toplamıştım. İşte bakanlık arşivi, saray arşivleri, kütüphane arşivleri vesaire Osmanlıca yayınlanmış olanları. E, Gülünüz Türkçesi ve tabi belli bir zamandan sonra onlar filan yani Osmanlı tarihini biliyoruz hepimiz oraya girmeye gerek yok ama e, özellikle 19. yüzyılda 2. yada filan olanlarda hep şey var e, yani ve tabi Cumhuriyet'in ilk dönemine kadar bile eski yazı devam ediyor. Ee, kadınlara yönelik dergilerde filan yer almış. Hani kadın işi diye görüldüğü bir zaman yemek kültürünün tabi. Yemek kitapları var. İşte e, böyle tavsiye kitapları var. Yani onların uygun olanları, gerekli olanlarını e, Türkçenin bugün kullanıldığı haliyle Osmanlıca'dan Türkçe'ye çevirilsin. Transliterasyonunu işte Latin Altebesi'ne çevirmesini yapıp e, yayınlayıp bir arşiv değeri olsun diye. Hani okuyucunun çok... Okul fazla bir okul kitlesi olmayabilir çünkü. Çok spesifik ama arşiv değeri olsun diye iletişimde sürdürüyoruz. Osmanlı Hanımları Mutfak'ta da e, Osmanlı döneminde yayınlanmış kadın dergilerinin içinde yer alan bütün yemekle ilgili yazıları içeriyor. Evet e, 1880-1926 e, yıllar arasında yayınlanmış kadın dergilerinden. 26 tabii çünkü şey de var yani işte Cumhuriyet hatta daha da ileri gidebilirdi. Cumhuriyet kurulduktan sonra da bir süre eski yazı devam ediyor ya. Ee, evet, Adab-ı kitabımızda da o vardır mesela. Onların hepsini toparladı evet. Kuran öyle bir şey oldu yani. Evet, bu kitap Abdullah Ulu tarafından derlenmiş. Ee, sonra e, Adab-ı Tam. Aslında buna paralel bir kitap. Bu da Emin Nedretçi tarafından derlenmiş. Evet, biz aslında evet. E, yani aynı ekipte devam ettiriyorum açıkçası çünkü iletişimde bu konuda çok uyuştuk ve şey aynı fikirde oldu benimle. E, i̇letişimde de tabii ekibe katılıp çok büyük katkı sağlayan e, elemanlarım e, var, elemanlar var çok e, yani burada elemanı kırmak için de kullanıyorum. Hani gerçekten sıkı bu işi bilen insanlar var. Ama bu Osmanlıca kısmı için hani. E, e, Nedret Bey'de e, diğer arkadaşlarımın hepsi de özellikle Abdullah Uğur e, hepsinde hepsinde emeği var. E, Osmanlıca bilmek gerektiği için onları o ekiple sürdürüyoruz. E, adam tam da e, Nedret Bey'den rica ettiğimiz bir şeydi. O çok güzel çalışma yaptı tabii onun zaten karakterini evet. e, evet. Bütün e, yani Osmanlı'nın belli bir döneminden sonra yayınlanmış olan e, adam, e, adam Tam Yeme içme e, kültürü diye yayınlanmış bütün e, kitapları tarayıp içinde yemekle ilgili olan şeyleri çıkardı görgü kurallarını. Onlardan evet. derken evet. orada bir şey söylemeliyim. Derleyip olduğu gibi yayımlamak yetmiyor. Konunun bir uzmanına Abi. muhakkak bir o konuda bir yorum yaptırdık, bir şeyler yazdırdık. Yani bir evet. katkı, artı değerimiz olsun istedik. Ee, o Osmanlı Hanımlarında da var Adamı Tanımda da var Kitabı Mekulat'ta da var Sonra çıkacak olanlar da var yani Konunun uzmanları bitmiş haliyle kitabı bir değerlendirip Üzerine günümüzdeki işte toplumsal durum Yemek kültürü vesaire Neyse içeriğine uygun bir yorum yaptılar Öyle de bir artı değer kattığını düşünüyoruz Tabii bu çok önemli ee, Çünkü yemek kültürünün Toplumdaki karşılığı Modernlikle ilişkisini tartışmak açısından Bunlar çok kafa açıcı Evet, yani şimdi ben bir ara... de öyle düşünüyorum, evet, yani çok da olumlu e, ya, şey tepki, hani e, sadece okuyup beğenmek gibi değil, Bu daha farklı bir şey, Bu, kültürel bir ortam hazırlayan bir seri falan. Öyle o anlamda doğru söylüyorsunuz. Öyle de bir misyonu oldu, iyi oldu yani. Ee, bir ara verelim isterseniz. Tabii. Ee, şimdi siz bana iki parça göndermiştiniz, siz seçin diye. <gülüyor> <gülüyor> ben de size de sürpriz, Palemo'yu seçtim bugün programımız için. Çok güzel, şahane dinleyelim o zaman. Merhaba tekrar, 94.9 Açık Radyo'da Güzin Yalın'la birlikteyiz ve Ruhun Gıdası Kitapları konuşuyoruz. Güzin Hanım'la şu anda iletişim yayınları tarafından yayınlanmakta olan Ruhun Gıdası Kitaplar serisinden bahsetti. Ve bu serinin iki kitabından Osmanlı Hanımlar Mutfak'ta, ve adabı tamamdan bahsettik. Ee, şimdi isterseniz Güzin Hanım diğer kitaplardan da bahsedelim. Ee, burada yine Tabii. çok şahane bir kitap var. Sebzelerin Efsanevi Tarihi. Evet, evet. Ee, <gülüyor> biz dediğim gibi değişik kollardan götürmeye çalışıyoruz. Ee, Osmanlı kitaplar devam edecek, ama bir yandan da e, yemek kültürünün içinde yer alan öğelerin herhangi bir tanesine ait bir araştırma, bir sohbet, bir deneme kitabı da bizim çok ilgimizi çekiyor. Ee, sevdilerin efsanevi tarihi de böyle bir şey. Hakikaten tarihini anlatıyor sevdilerin ama bana sorarsanız edebi değeri de var. Çok enteresan, çok güzel Evet, bir evet. Ben okudum gerçekten evet. zaten hemen iki baskı yaptı bu kitap çıkar çıkmadı? Evet evet evet çünkü çok gerçekten hani şey gibi ilgilenmeyenin de değişik bir boyutundan keyif alıp okuyabileceği, yemek kültüründen alakası olmayanında da, edebiyatla ilgileneninde ne bileyim güzel değişik bir kitap e, ikinci baskısını yaptı iletişimden e, ve hani o, onu tabi çok kategorize edemiyoruz şimdi mesela önümüzdeki ay çıkacak olan lezzet fetihleri var o tamamen tarih araştırma bilinen işte, başka daha bir e, kurgu dışı bir e, boyutu olayı ama bu sebze ve tarih kurguyla kurgu dışı yazının ortasında bir yerde bir kitaptı. O yüzden belki o kadar ikinci baskıyı falan hemen yaptı zaten. Çok herkesin sevdiği bir kitap oldu. Evet okuması da çok eğlenceli. eğlenceli ben çok değil, keyif alarak okumuştum. Evet. evet eğlenceli, bir kitap. <gülüyor> eğlenceli. Bir de türler arasında dolaşmak açısında da önemli eserler bunlar. Mesela şimdi Aras yayınları da e, e, yapıyor biliyorsunuz anı, yemek, yemek kültürü hepsini birleştiren Evet, ee, evet. O da yine yıllar önce iletişim başlatmıştı aslında. Ee, evet. Bir Ayfer Yusuf'un bir kitabı ile Gaziantep'le ilgili. Yani yemek tarifi vermek tabii çok önemli. Doğru tarifler, onların da arşivleri de var. Kitaptan yemek yapanlar için çok kıymetli kaynak falan ama böyle bir başka yaşama dair diğer boyutlarla kaynaştığı zaman. Tabii. Var. Çünkü yemek bizim hayatımızın ortasında. Bazen entelektüel bir boyuta yükselebiliyor. Bazen de çok hani e, dümdüz, çok banal bir boyutunu da oluşturuyor yaşamımızın. Ortasındaki dengeyi bulmak. E, dolayısıyla hepsinden bir parça koyunca ortaya çıkan kitapta da tıpkı yemeğin şeyi gibi daha lezzetli oluyor diye düşünüyorum. E, evet da. arkadaşlarım da öyle düşünüyorlar. A, onun için de hani öyle bir yoldan gidiyoruz açıkçası. Lezzetletileri de öyle olacak. Mesela şimdi önümüzdeki çıkan göreceksiniz. Hani şey e, içinde... Tabii ki kurgu değil ama yaşam öyküleri var, işte tarih var falan filan yani siyaset var. Çünkü işte o da baharatları anlatıyor ama yani hep böyle Çok güzel. şey insanı diri tutan konular diyeyim. tabi tabi Şimdi bu seriden çıkan diğer bir kitap hep böyle eğlence, <gülüyor> evet bu da eğlenceli ama <gülüyor> Dilimdeki Acı. Evet Dilimdeki <gülüyor> Acı kurgu kitabı. Bir dizi de evet. e, yani bu dizinin içinde bir kolda e, bildiğiniz hani e, yavurların diyeceğim e, şey Anglo-Saksonların fiction dediğinden gidecek. Ebediyat kurgu edebiyat olarak gidecek. E, dilindeki acının e, yazarı çok benim için enteresan. Monique Twonf dedi hanım. E, bayağı ileri bir yaşta. 12 yaşında falan galiba yanılmaz. Vietnam'dan Amerika'ya göçmüş. Ve hayatımda İngilizceyi onun kadar düzgün, onun kadar güzel kullanan çok az insan gördüm. Çeviride tabii bunu yani hani güzel çevirdi, güzeldi falan ama ne kadar yakalanır bilmiyorum ama yakalandığını düşünüyorum. Ama dili çok güzel olan bir yani. Zaten bir sürü edebiyat ödülleri falan var. Ben daha da ilk kitabını Rolgüdar's kitaplarda yayınlamıştım. Herhalde önümüzdeki günlerde onu da tekrar ikinci baskısını yaparız. Tabii koronadan şimdi neyine zaman yapacağımızı şaşırdık ama e, dilimdeki acı Monik Trong'un yazdığı ikinci kitap... E, yemekle ilgili tabii içinde yemek var. Yemek yeme duygusu, tab alma duygusuyla ilgili çok şey var. Ama çok sıkı bir edebiyat kitabı. Yani şey yani bir roman da yani evet. yemek hakkında da değil aslında. Değişik bir şey. Evet. Benim düşünüyorum. Ben biz çok severek hazırladık yani ben. Yok, yo, ga, yok gayet keyifli bir kitap. O da ee, yine şu anda serideki son kitap. Kitabı Mekulat. Bilinmeyen evet. bir Osmanlı yemek kitabı. Bu da en gerçekten şey ma macera sunan kitapları <gülüyor> Osmanlı. Öyle kitabından. mi? O çok enteresan çünkü o kitabı bilmiyordu kimse, bilmiyorduk onu. Eee mekulat hmm. biliyorsunuz yemek demek. Yani kitap mekulat yemek kitabı zaten. Memkulat ise Osmanlıca'da nakliye işte şey taşımacılık demek. Arşivleri karıştırırken benim bu işte Abdullah Uğur bu ıı, Osmanlı kitapları ıı, Derleyip toparlayan, işte araştırmalarını yapan, editörlüğünü yapan arkadaşım. Ee, dedi ki böyle bir şey buldum. Bana bu yemek kitabı gibi gözüküyor. Güzden bir bakar mısınız? Yanlış yere arşivlenmiş. Menkulat yerine hmm. menkulat başlığı altında arşivlenmiş vaktinde. Yaparlar. Arşiv, çok kolay bu, bu yanlışlığı yapmak çünkü. E, baktık şahane bir yemek kitabı çok heyecan işte Do Güney Hoca'ya götürdük Dok Prof. Dr. Güney Kut'a e, bir dakika dedi bu 16. yüzyıl Osmanlıcası ve büyük ihtimal o dönem yazılan bir kitabın bu şeyidir el yazısıyla kopyasıdır tabi o dönem kitap dediğimiz hep el yazısı bir buçuk seneden fazla üzerinde çalıştı Güney Hoca ve hiçbir kitaptan alıntı olmadığını hiçbiriyle benzerliği olmadığını özgün bir kitap olduğunu e, araştırdı, buldu, ispat etti ondan sonra biz de onu Türk e, bugün Türkçesine çevirdik. Musa Dağ deviren de çok sevgili şef dostum Musa daha deviren e, içindeki tarifler hiç duymadığımız tarifler vardı. Ya, yani artık Türk mutfağında Gerek malzemelerin e, ağırlığı veya işte artık bulunamaması gerek miktarlar açısından onları bugünün damak zevkine göre bugünün Türk mutfağına göre 30 tanesini seçip uyarladı ve tarifleri o tariflere de bekledik içine ee, dolayısıyla böyle bence yine herkesin çok ilgisini çekecek bir şey çıktı ortaya kitabı Meykurat'ta evet. böyle bir kendine özgü ilk defa gün ışığına çıkmış bir e, 16. yüzyıl başı yemek kitabı evet gerçekten bu kitaplar Ruha Gıda e, <gülüyor> <ismide>. <gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> İsmi, ismiyle müsemma kitaplar ne güzel ee, şimdi, çok güzel. E, Güzin Hanım biraz Tezabıma bahsettiniz de ama. teşekkür ediyorum emeğinizin <gülüyor> yerine gittiğini görmek çok güzel. Biz teşekkür ederiz. E, Güzin Hanım son olarak e, e, biraz bahsettiniz ama bu seriden başka hangi kitaplar çıkacak? Neler okuyacağız? Neler var kafanızda? Tabi şimdi e, bir kere Osmanlı kitapların tabii ki sonsuz değil. Orada belli bir kesin belli bir dağarcığımız var onları tükettikten sonra ancak Osmanlı Mutfağı üzerine yeni yazılmış kitaplara geçebileceğiz şimdilik daha eski yazılanları toparlıyoruz e, çoğunlukla benim e, kitaplarda bastıklarımın ikinci baskılarını yapıyoruz çünkü çok beğenilen kitaplar onlar sırada da var e, işte mesela e, yine, e, on pastacılık 19. yüzyıl Osmanlı Mutfağı'nda pastacılıkla ilgili bir tane çıkacak e, ondan sonra da e, Aşevi diye bir kitap bakmıştım onun ikinci yarısı çıkacak ikinci baskısı çıkacak falan. Osmanlı dizi devam edecek yani. Bu e, fiction e, kurgu dizi de devam edecek. E, biraz da Türk e, yazarlar olsun diye düşündüğümüz için e, herhalde bir sonraki kitap benim yazdığım iki, öykü kitaplarından birisi olacak. İkinci bir öykü kitabı hazırladım şimdi gene. E, onu basacağız herhalde e, kurgu kitap olarak. Bir yandan da araştırma dalı da devam edecek. E, işte şimdi isim vermeyeyim de yazarlarını bağlamayayım ama yeni yazılan kitaplarımız var. Ee, ayrıca e, daha evvel bastıklarımızın da tabii onların hepsinin baskıları çıkarmış olduğu için palette olduğu için yavaş yavaş sırayla onları da tekrar basacağız. Lezzet fetihi're şimdi sıradaki kitap o araştırma dizisinden tarihi araştırma dizisinden. Çok güzel. Yani bu kadar kitapların içindeki tarihli araştırma kolundan değil. Evet, çok güzel. Ee, güzel Hanım teşekkür çok teşekkür olur. ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum eski ee... evime dönmüş gibi oldum bir kere açıkladım <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyorum evet. hem de en büyük bir şey aşkımı anlatma imkanı buldum sağ olun çok teşekkürler Yok. rica ederiz ee, nice kitaplarda görüşmek dileğiyle diyelim umarım umarım iyi yayınlar diliyorum ben de size kolay gelsin çok teşekkürler bugün günün ve güncelin edebiyatında yanınla birlikteydik hoşçakalın görüşmek üzere günün ve güncelin edebiyatı